94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolay'la. Teknik Masada da bugün Barış Demirer bana destek oluyor. Twitter hesabımızı hatırlatayım. Evet sanatattireuzun. Podcastımıza nasıl ulaşacağınızı Açık ana sayfasındaki programlar bölümünün altından bulabiliyorsunuz. Bugün Etgar Keret'ten bahsetmek istiyorum önce. Biliyorsunuz İsrailli yazar, Polonya asıllı. Burası biraz karışık ama onu daha sonra tekrar döneceğim İsrailli ve Polonyalı oluşuna. 1967 doğumlu bir yazar. Kısa öyküleri ile ünlü. Çok sayıda kısa öyküsü var ve gayet kısa öyküleri de var. Çizgi romanlar için yazdığı metinler ve senaryoları da var. Onu Türkçedeki birçok kitabıyla da tanıyoruz. Türkiye'de de sevilen bir yazar. Bilek kesenlerden daha önceki dönemde söz etmiştim. Buzdolabının üstündeki kız Tanrı olmak isteyen otobüs şoförü Nimrod çıldırışları gibi çok güzel kitapları var. Ee, şimdi size bahsedeceğim ilk e, öyküsü Domuzu Kırmak adlı kitabının öykü değil daha doğrusu. Ön sözünden e, bahsetmek istiyorum önce. Domuzu Kırmak e, kitabı birkaç öyküsünden oluşuyor. Bunun sunuşunda da şu öyküyü anlatıyor. Domuzu Kırmak'ın öyküsünü anlatıyor. Yazar 5 yaşındayken yurt dışında yaşayan bir aile dostları ziyaretlerine gelmiş ve abisine, ablasına, kendisine hediyeler getirmiş. Diğerlerini aldığını hatırlamadığını söylüyor Edgar Keret ama kendi hediyesini hiç unutmamış. 3 hediye paketinden en büyüğü onunkisiymiş. Çok heyecanla e, açtıktan sonra e, içinden gülümseyen pembe porselen bir domuz çıkmış. E, teşekkür etmiş misafire tabii ama biraz hayal kırıklığına uğramış. Porselen bir domuzla nasıl oyun oynayabileceğini çok da bilmiyormuş doğrusu. Ee, sonra aile dostu hayal kırıklığını fark edip açıklamış. Bu bir kumbara demiş ve biriktirmek istediğim paraları işte böyle demiş. Bir madeni para çıkararak domuzun sırtındaki yarıktan içeri atmış. Böyle içinde biriktirirsin ve zamanla paran birikip çoğalır. Sonra Edgar Keret gülümseyen domuzun bir işe yarayacağını duyunca mutlu olmuş. Ama parayı içinden çıkarmanın tek yolunun e, zavallı şeyi kırmak olduğunu öğrenince de mutluluğu tersine dönmüş. Sonrasını kendi ağzından e, aktarmak istiyorum. Masum domuzun sonunda kırılması gerekeceğini kavradığı manı hatırlıyorum. Gözyaşlarım daha önce de pek çok kez olduğu gibi boğazımda birikti ve gözlerime asla ulaşmadı. Dünyanın yuva öğretmenimin vaat ettiği gibi adil bir yer olmadığını acıyla kavradığımı hatırlıyorum. Bir şey daha hatırlıyorum. Domuzun kocaman gözlerine baktığımı ve kendimi ona çok yakın hissettiğimi. Bu o zaman açıklayamadığım türden bir yakınlıktı. Fakat bugün açıklayabileceğimi düşünüyorum. Bütün ailesini soykırımda yitirmiş bir annenin ve savaştan 600 gün boyunca yerin içinde bir delikte gizlenerek sağ çıkmış bir babanın oğlu olarak annemle babamın hayatlarında yeterince acı çektiğini ve onlara daha fazla acı çektirmemem gerektiğini henüz çok küçük yaştayken biliyordum. Bu yüzden ne zaman kalbime bir acı ya da üzüntü parası atacak olsam, içgüdüsel olarak bunu onlardan gizlemem gerektiğini hissediyordum. İçimdeki hüzün aynı domuz kumbarasında olduğu gibi sonsuza dek birikip çoğalmaya devam edecekti. Ve ben paramparça olduğum güne değin bunu kimseyle paylaşmayacaktım. Domuz kumbarası odamın rafında uzun bir yaşam sürdü. Yıllar zarfında onu eline alıp sallayan herkes, içinde sadece tek bir bozukluğun sesini duydu. Tanıştığımız gün içine atılan paranın sesini. Ben büyümeye ve gözyaşlarımı yutmaya devam ettim. Bugün bile aradan geçen 45 yıla rağmen hala nasıl ağlandığını bilmiyorum. Fakat biri beni havaya kaldırıp da sallama zahmetine katlanacak olsa, tek bir hüzün parasının bile sesinin duyulmayacağını garanti ederim. Çünkü genç yaşta birikip çoğalan hayal kırıklıklarını ve korkuları içimdeki kumbarayı parçalamak zorunda kalmadan çıkarmanın bir yolunu keşfettim. Buna yazmak deniyor. Yazma nedenini çok güzel anlattığını düşünüyorum burada. İçindeki hayal kırıklıklarını, korkularını, hüzünlerini... ...çıkarmanın bir yolu olduğunu söylüyor. Programımızda da ilhamın ve yaratıcılığın kaynaklarını sık sık konuşuyoruz. Bu da ona güzel bir örnek diye düşünüyorum. Bütün öyküleri çok güzel bence Keret'in. Tam güleceğiniz zaman yoksa ağlasan mı diye düşündüğünüz... ...sonra içinize oturan bir çıkmayan öyküler. Çok ince böyle yazmasına neden olan şeylerin kendisini... ...alttan alttan gösterdiği öyküler. Ben seviyorum Keret'i. Dediği gibi annesi 2. Dünya Savaşı'nda Varşova'daki Yahudi soykırımında tüm ailesini kaybettiğinde küçük bir çocukmuş. Babası 600 gün sığınakta saklanarak 2. Dünya Savaşı'ndan sağ çıkmış. Bütün bunların yükünü taşıyan bir anne babadan doğan Edgar Keret'te doğal olarak bunların tarihi ve genetik yükünü taşıyor. Derken günlerden bir gün Polonyalı bir mimar Jakob Szczonski Edgar Keret'i arar. Bu öyküyü de kısmen onun ağzından okuyarak ve kısmen anlatarak aktarmak istiyorum. Şöyle diyor. Birkaç saat sonra Varşova uçağına bineceğim ve doğrusunu söylemek gerekirse hayli heyecanlıyım. Uçuş yüzünden değil, Varşova yüzünden de değil. Kente şimdiye kadar en az on kere gitmişliğim var. Heyecanlıyım çünkü bu sefer evime gidiyorum. Doğru, ferah bir ev olduğu söylenemezsin. Aile aslında. Dünyanın en dar evi anladığım kadarıyla. Ama olsun, 122 cm genişliğinde bir ev, evdir yine de. Çok heyecanlıyım çünkü ailemin 70 yıldan uzun süredir Varşova'da bir evi olmadı. E, bu Varşova'daki ev e, önemli çünkü annesi 1934 yılında Varşova'da doğmuş. Savaş çıktığında annesi ve onun ailesi Getto'da yaşamaya başlamışlar. Varşova'nın e, Yahudi Gettosunda henüz çocukmuş annesi ve kendi ailesine destek olmanın bir yolunu bulmuş. Çocukların büy büyüklerin geçemeyeceği kadar küçük aralıklardan e, Getto dışına sızabildiklerini fark etmiş e, ve oradan giderek ailesine yiyecek taşırmış. E, annesi savaşta annesini ve küçük erkek kardeşini kaybetmiş ardından babasını da kaybedince. Ailesiz ve yalnız kalmış Tekrar Keret'in ağzından Devam etmek istiyorum Bir keresinde yıllar önce Annesi öldükten sonra Babasına artık mücadele etmek istemediğini Hayatta kalmayı umursamadığını Söylediğini anlatmıştı bana annem Babası ona hayatta kalması Gerektiğini söylemiş Naziler demiş ailemizin adını ülkeden silmek istiyor Ve adımızı yaşatabilecek Tek insan sensin Varşova sokaklarında yürüyen herkes adımızı bilsin diye. Kısa bir süre sonra da annemin babası ölmüş. Savaş bittiğinde annem Polonya'da bir yetimhaneye gönderilmiş. Oradan da Fransa'da bir yetimhaneye, oradan da İsrail'e. Hayatta kalarak babasının isteğini yerine getirmiş. Aileyi ve atlarını yaşatmaya devam etmiş. Keretin dediğine göre e, kitaplarının çevirileri yayınlanmaya başladığında yazar olarak başarı kazandığı iki ülke varmış. Bunlar da tuhaf bir şekilde diyor kendisi. Polonya ile Almanya'ymış. Daha sonra da kendi söylediğine göre annesinin yaşam öyküsüne paralel bir şekilde üçüncü ülkede Fransa olmuş. Sanki annesinin çocukluğundaki sürgün hayatı gibi. Sonra diyor ki annem Polonya'ya hiçbir zaman dönmedi. Fakat doğduğu ülkede başarılı olmamı çok önemsiyordu. İsrail'deki başarımdan bile daha fazla Lehçe'ye çevrilmiş ilk öykü derlememi okuduktan sonra Sen İsrail'li bir yazar değilsin Sürgünde bir Polonyalı yazarsın Dediğini hatırlıyorum Bütün bunlar doğruysa Birkaç saat sonra evime gidiyor olacağım Dar bir ev Ve orada sadece birkaç gün kalacağım Fakat ön kapısında Üstünde keratin evi yazan kocaman bir tabela var Ve oraya vardığımda annemi arayıp Ona evimde olduğumu bildireceğim ee, dar ve küçük ev olduğunu söyleyip duruyor. Şöyle olmuş e, bahsettiğim mimar Yakup Szczenski kereti aramış ve telefonda Varşova'da onun için onun adını da taşıyan bir ev inşa etmek istediğini anlatmış. Dünyanın en dar evi olacakmış bu. Çünkü iki büyük e, binanın arasındaki 122 santimlik boşluğa genişliğe girecekmiş. O zaman keret diyor ki bunun çılgınca bir fikir olduğunu düşündüm. Hele bir de arayan mimarın koyu lehçe aksanlı İngilizcesinde duyunca arkadaşlarım tarafından kandırıldığımı ve telefon şakasına maruz kaldığımı düşündüm. Ama birkaç hafta sonra da onunla buluştuk ve yüz yüze görüşünce gayet ciddi olduğunu anladım. Ve fikir benim öykülerimle aynı ebatta bir ev inşa etmekti diyor Keret. Olabildiğince minimalist ve küçük. Yakup... Klotna dairesi 22 numaradaki iki evin arasındaki kullanılmayan boşluğu ilk gördüğünde oraya bir şey inşa etmesi gerektiğini hissetmişti. Buluştuğumuzda bana evin 3 katlı dar planını gösterdi. Ee, gerçekten de bu ev inşa edilmiş. Bunun da e, fotoğraflarını ve tamamını görebileceğiniz bazı linkleri Twitter'dan paylaşacağım. Ee, Edgar Keret bu ilk görüşmesinden sonra mimarla... Evin bilgisayar simülasyonunu alıp annesine göstermiş. Ve annesi de o caddeyi görür görmez tanıyarak e, herkesi şaşırtmış. Şöyle diyor Keret. Dar ev bütünlüğüyle rastlantısal biçimde küçük gettoyu büyük gettoya bağlayan köprünün bulunduğu noktaya inşa edilecekti. Annem ailesine gizlice yemek götürürken Nazi askerlerinin orada kurduğu barikatı aşmak zorundaymış. Üstünde bir somun ekmekle yakalanacak olursa onu oracıkta öldüreceklerini biliyormuş. Şimdi 72 yıl sonra aynı noktada bir evimiz olacak. Israrcı bir küçük ev. Fotoğrafta tarih ona yer bırakmamış gibi görünüyor fakat yine de kendini araya sıkıştırmış. Bir zamanlar bu kentte bir aile, de, aile yaşadı demek istermiş gibi. O aile orada değil artık fakat önümden geçen herkes bir an için durup benim dar meydan okuyan evimin kapısındaki levhaya bakacak ve o ailenin adını anımsayacak.'' 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. E, Giora Feytman'dan dinledik. Daha önce de ondan bir parça dinlemiştik. Yahudikler Klarnetçi. E, parçanın adı da Music for Music Forgetto'ydu. E, bu konunun içine iyi uyduğunu düşünüyorum. Tıpkı küçük ev gibi. E, Keret Evi'nin de dediğim gibi linkini paylaşacağım. kerethouse.com adresinde de görebilirsiniz projeyi. Bu aslında bir ev değil, bir sanat yerleştirmesi. Ee, mimarın planladığı bir e, enstalasyon aslında ama işlev gören ve çalışan bir ev aynı zamanda. Sonra proje gerçekleşince Keret e, anne babasının çocuk yaşta ailelerini yitirdikleri ve güç bela hayatta kaldıkları e, bir kentte. Annesinin kendisini hala sürgünde sayıp hiç dönemediği Varşova'da bir eve sahip olmuş. Kendi adıyla anılan hem de dünyanın en dar evi unvanına sahip bir eve. Ee, bu alan bu ev Edgar Keret'e hem bir çalışma alanı hem de misafir sanatçılara geçici bir konut olarak tasarlanmış. Ee, gerçekten de kayıtlara göre 122 santimlik aralığa sığmış ee, ama arkaya doğru daha geniş bir alanı var 152 santime kadar genişliyor. En dar yeri de en arka duvarı 92 santim ee, ve toplamda iki katlı bu ev 14 metrekare Dediğim gibi iki binanın arasına sıkışmış. Bu iki binadan biri savaş öncesinde inşa edilmiş, eski bir yapıymış. E, diğeri ise modern bir apartman. Aralarında bir buçuk metrelik bir açıklık varmış ve sokaktan geçerken bu boşluğu gören mimar Yakup Çensi e, bir gün geçerken e, bu binaların birbirliğe konuşmadığını düşünmüş ve onları birbiriyle iletişime geçirsem nasıl olur e, diye aklından geçirmiş. İki katlı evin e, demir bir konstrüksiyonu var. Dışarıda e, üretilip sonra bu yarığa sokulmuş. Bir yatak odası var, bir mutfağı var, bir banyo ve oturma odası var. Belki misafir odası da denebilir buraya. Mutfakta hatta iki kutu içeceğin sıcağı küçüklükte bir buzdolabı var. E, fotoğraflarını gördüğünüzde siz de hissedeceksiniz. Hiç darlık hissi veren bir evde değil. Bembeyaz boyalı duvarlarıyla e, içinde... Hem korunaklı hem rahat hem yalnız hem komşulara yakın hissedebileceğiniz tuhaf ve yoğun ve yüklü bir ev. Birbiriyle ilişkisi olmayan iki binanın arasına yerleşirken elektriğini de binalardan birinden almış. Öyle olması gerekmiş. Yani hem onları bağlamış hem de kendisi de onlara organik olarak bağlanmış. Keret eviyle ilgili de diyor ki, bu röportajın linkini de paylaşacağım. Evi ve kereti birlikte görmek de hoş oluyor. Ben İsrail'de doğdum ve yaşadım. Orası tabii ki benim evim. Ama dünyada burası kadar gelmeyi sevdiğim ve mutlu olduğum bir yer daha yok. Ne kadar sevdiğini tahmin etmek zor değil keretin. Gurur da duyuyor olmalı. Dedesi annesine soyumuzun sürmesini sağla, Varşova sokaklarında yürüyen herkes adımızı bilsin demiş. Ama bu kadarını tahmin etmemiş belli ki. Ee, annesi de Keret'e sen İsrailli bir yazar değilsin, sürgünde bir Polonyalı yazarsın demiş. Ve Keret'in doğduğu ülkede başarılı olmasını da çok önemsiyormuş. Ee, İsrail'deki başarısından bile daha fazla önemsediğini anlatıyor Keret. Ee, bu ev bu daracık, eni ve küçücük hacmiyle bu üç neslin... Tüm dileklerini fazla fazla yerine getirmiş gibi görünüyor. Ee, üstelik sadece bir ailenin de değil, ikinci dünya savaşında yaşama hakkı elinden alınmış birçok ailenin de hakkını iade ediyor bana kalırsa. Ee, fazlasıyla yerine getiriyor dedim. Çünkü Edgar Keret'in çalışma alanı olarak tasarlanan bu yapının aynı zamanda dünyanın dört bir yanından e, burada çalışmak ve bir süre geçirmek isteyen, Diğer sanatçılara açık onları ağırlayan bir mekan olması da öngörülüyormuş Öyle de olmuş Açıldığından bugüne dek Keret Evi e, ilk açıldığında birkaç gece Edgar Keret kalmış ve orada yazı yazmış Ondan sonra umulduğu gibi ilham kaynağı bir mekan olmayı başarmış Birçok sanatçı burada birkaç gün geçirip çeşitli işler üretmişler Yazı, resim, müzik ve üretmeye de devam ediyorlar Thank <laughs> you. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun ilham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Tekrar Geoğrafa Etmen'den dinledik. Arjantin doğumlu İsrailli klarnetçiyi. E, Nigun parçasını çaldı. Nigun Melody demekti. Hayal bile edilemeyen bir alandan, e, hayalim bile ötesinde bir mekana dönüşmüş bir evden var. Varşova'daki dünyanın en dar evi keret evinden söz ettim. Dünyanın en dar evi ama dünyanın en geniş hayal alemlerine açılan bir aynı zamanda. Peki ya hayal edilen yerler, e, edebiyattan hadiince aklınıza gelen hayali yerler var mıdır? Alice'in Harikalar Diyar ya da Oz gibi mesela. Benim çocukken gitmeyi çok düşlediğim hayali yerlerden biri Jules 2 Yıl Okul Tatili kitabındaki adaydı. Bilirsiniz 15 çocuğu taşıyan bir okul gemisi bir şekilde büyüklerin dikkatsizliği sonucu limandan halatlarını kopararak açık denize sürükleniyor. Daha sonra, Mustafa isimli geminin güvertesinde açık denizde kendilerini bulan yaşları 8 ila 14 arasındaki bir grup çocuk 15 sanıyorum diye hatırlıyorum 15 çocuk nasıl hayatta kalacaklarının yoluna bakmaya çalışıyorlar. Bunlar aslında Şerman yatılı okulunun öğrencisi ve bir eğitim için yola çıkacaklar. E, açık denizde şiddetli fırtınanın etkisiyle e, Pasifik okyanusunda kayboluyorlar ve ıssız bir adanın kayalıklarına vurup e, parçalanmasıyla geminin çocuklar e, tropikal bir adaya çıkıyorlar. Aslında uzun ve belirsiz tatil günleri başlıyor. E, avlanmayı, tuzak hazırlamayı, hayvanlarla yaşamayı, onları ehlileştirmeyi hatta. Ve kendilerine barınak e, hazırlamayı öğreniyorlar. Bir yandan da adanın açıklarından geçecek bir geminin e, umudunu besliyorlar. Ama tabii bir takım kişilik çatışmaları, gruplaşmaları gibi şeyler de oluyor. E, fakat e, gerisini de belki okuyanlar hatırlar. Daha fazlasını anlatmayacağım. Bu ada ee, güzeldi, kolay değildi ama biraz akıl ve emekle her şeye sahip olabiliyordunuz bana kalırsa. Robinson Crusoe'yu da okumuştum tabii ama onun durumu çok zordu. Bir kere o yalnızdı ve o adada hayat daha zordu bana kalırsa. Tabii o zaman henüz William Golding'in Sineklerin Tanrısını okumamıştım ve bir adaya düşen bir grup çocuğun ne kadar acımasız bir dehşet yaratabileceklerini henüz bilmiyordum. Ee, böyle Sherman Adası gibi bir adada olup da bir şeyleri kendim başarabiliyor olmak çok cazip gelmişti o zaman. O ada benim e, sanki özgürlüğümün ve büyümüşlüğümün yani erişkin olmamın da hayali mekanı gibiydi. Jules Verne'in kendi çocukluğunu düşününce e, Sherman Adası onun da hayalindeki kaçış, sığınma yeri olmuş diye düşünüyorum. 1828'de Fransa'da doğmuş Jules Verne ve denizcilik Geleneği olan bir ailenin çocuğuymuş. Bu onun yazılarında sık sık ortaya çıkmış, çok etkilemiş yazı hayatını ama küçük bir çocukken gemilerde tayfalık yapmak üzere evden sık sık kaçmış. Ne yazık ki her seferinde de yakalanıp ailesine teslim edilmiş. İşte belki de kendisi için, kendisinin çocukluk hali için yarattığı Şerman Adası kaçtığında ailesine geri getirilemeyeceği bir yer olmuş belki de. Bir de hiç gitmeyi istemediğim bir yer vardı çocukken. E, hayalli yerlerden hala da istemem tam bir kabus. Alice'in Harikalar Diyarı. E, neden harika olduğunu hep merak ederdim. Hiç güzel bir his vermezdi bana. Çocukluktan bakınca orası da büyüme sancılarının mekanıydı tabii ama. Orada hayatta kalırsanız belli ki büyümüş olurdunuz. Fakat doğrusu ya tropik ıssız bir adada kalmaktan daha beterdi. E, şimdi okuyacağım şey size nasıl bir his yaşatacak bakalım. Burası vaktiyle adaların en zenginiydi. Öyle ki yurttaşların devlete vergi ödemesi yerine devlet onlara aylık karşılık ödüyordu. Sonra ortaya bir insanın çok mutlu olursa yozlaşacağı fikri atıldı ve ada hayatına bir acı ve zevk dengesi dahil etmenin yöntemleri arandı. Ars komplikatoryaya yani hayatın bütün taleplerini bir dahinin bile çözemeyeceği şekilde karmaşık hale getirme sanatına uygun olarak bu sonuca nasıl ulaşılacağını ta tayin etmek için kurumlar tesis edildi. Gündelik hayatın her yönünü kapsayan kurallar ve tüzüklerin yanı sıra gittikçe daha büyük hacimli bir muğlak ve zor kanunlar seli sel yürürlüğe kondu. Sonuçta çok kısa bir sürede istisnasız bütün adalılar şu ya da bu yasayı ihlal etmekten suçlu bulunarak gereken şekilde cezalandırıldı. Cezadan kaçanlara da hem cinsleri çok geçmeden büyük şüpheyle bakar oldu. E, burası efendim Kuzey Pasifik'te e, 3 ila 400, 300-400 adadan oluşan Hikmet Adaları. E, çok küçük yüz ölçümleri var. Onun için şimdiye dek gözlerden kaçmış fark edilmemişler. E, birbirinden yaşam tarzları ve uygarlıkları ve gelenekleri bakımdan e, çok farklı birçok bir adadan otul, o, oluşuyor. Bu okuduğum mesela Atrokla Adası. Acaba biraz bize mi benziyor diyecektim ki sanmıyorum değildir tabii. Bunun haritasını ve e, görüntüsünde haritasını da Twitter'dan paylaşacağım size e, Ama Hikmet Adaları içinde bir başkası var Farklı demiştim ya e, tarzları ve uygarlıkları Delix Adası <gülüyor> İşte bakın o da bunun tam zıttı Fiziksel ve iklimsel olarak ada mümkün olan her türlü doğal avantajın keyfini çıkarır Halkı da her şekilde keyif sürmeye meyillidir Zevke olan düşkünlükleri öylesine büyüktür ki çoğu kez klasik yazarların tasvir ettiği dünya cennetinde yaşadıklarını hayal ederler. Gerçekte ise hoş, uygar bir hayat sürdürürler ve eğer yeterince hoş şeyle meşgul olurlarsa sonunda tamamen mutlu hayatlar sürdürdüklerini hissedeceklerinden emindirler. Geçmişte Epikuros'un tasvir ettiği doğrultuda şölenler sağlamak için bir zevk bakanlığı vardı. Ne yazık ki şölenler aşırı yiyip içme nedeniyle çok sayıda ölüme yol açtı. Ve yerini şimdi mutluluğun gerçek temeli olarak görülen fiziksel sağlık kültüne bıraktı. Hayatı mümkün mertebe uzatmak için her şey bilimsel olarak hesaplanıyordu. Hatta yemek yerken çenenin hareketleri bile kılına hesaplanıyordu. Evet Hikmet Adaları'nın başka bir bölümü ise böyle. Alexander Moskovski böyle hayal etmiş Hikmet Adaları'nı. E, Hikmet Adaları maceralı bir keşif seyahatinin hikayesi kitabında 1922 tarihli. Bugün bir de hayali yerler sözlüğünden söz edeceğim size. Bu okuduğum adalar oradandı. Harita da Sevin Sevinokya ve Kutluk Kutlu'nun çevirisiyle, çok başarılı çevirileriyle, çok güzel olarak yayınlanmış bir kitap. 2005'te çıktı Türkiye'de. Belki bilirsiniz iki yazar, Alberto Manguel ve Gianni Guadalupe oturup bunu düşünmüşler ve hayatta okuduğumuz kitaplardan... Gitmek isteyeceğimiz ne yerler vardı diye e, düşündükten sonra edebiyattaki hayali yerlerin bir sözlüğünü, ansiklopedisini yapalım demişler. E, toplamda bin sayfaya yaklaşan iki ciltlik bir e, eser bu. Mükemmel ve alışılmadık bir başvuru kitabı ya da ellence kitabı ya da edebiyat kitabı ya da sözlük ya da hepsi ama tamamı hayali. Mesela benim gitmeyi istemediğim harikalar diyarına bakalım. Harikalar diyarı İngiltere'nin altında bir deste iskambil kağıdının ve başka bazı yaratıkların yaşadığı bir krallıktır. Girişi muhtemelen Thames Nehri kıyısında, Folly Bridge ile Oxford'daki Goldstown'un ortasında bulunan bir tavşan deliğindedir. Deliğe giren ziyaretçi epey uzun bir süre boyunca ev eşyalarının arasından düşecek, sonunda da sopalarla kurumuş yapraklardan oluşmuş bir yığının üstüne inecektir. Buradaki uzun koridor tepeden sarkan sıra sıra lambalarla aydınlatılmış Alçak tavanlı bir salona çıkar. Tanıdığımız bir mahalleden bahsediyor sanki değil mi? O halde bir de haritasına bakın düşündüğünüz gibi mi? Şimdi bunu da Twitter'dan paylaşacağım. Alice'in Harikalar Diyarı'nın haritasını. Evet bu kitap için çizilmiş çok sayıda harita ve resim de var. Ee, bu gezi rehberine göre yani hayali yerler sözlüğüne göre buna rehber de denebilir. Her şey çok normal. Bir yere tavşan deliğinden epey uzun bir süre düşerek gidilmesi de bir yere metrobüsle gidilmesi kadar doğal burada. Bir seyahate gidecek olsanız bu gezi rehberinden hangisini seçersiniz diye de okuyabilirsiniz. Ya da okuyup hazmettiğiniz bir Lord of the Rings kitabı gibi kitapların mekanlarını yeniden gözünüzde canlandırmak için de okunabiliyor. Her türlü de eğlenceli ve farklı oluyor. Alberto Manguel Arjantin doğumlu ama Kanada vatandaşı. Bu nedenle de bugün Yahudi Keret, Yahudi Edgar Keret ile Arjantinli Manguel'in e, onları birbirine bağlayan müzik köprüsü olarak e, Arjantinli Yahudi e, Giori Feitman'ı dinleyelim istedim. Tıpkı Keret evinin iki farklı dönemin binasındaki boşluğu birbirine bağladığı gibi. Alberto Manguel e, öğrenciliğinde 4 yıl süresince Borges'e kitap okumuş. Biliyorsunuz Arjantinli yazar Jorge Luis Borges... Ee, ...çok sevdiği, hayatta en sevdiği şey olan... ...kitap okumaktan... ...56 yaşında... E, tam, ...tam olarak kör olması nedeniyle... ...mahrum kalmış. Genetik bir hastalığı varmış ve babası gibi... ...kendisi de o yaşta kör olmuş. Ee, Manuel öğrenciliğinde... ...işte 4 yıl süresince... ...Borges'in evinde ona kitap okumuş. Bu anılarını da Borges'in evinde... ...kitabında anlatmış. Türkçe'de var bu da... Ee, Manguel'in bundan başka antolojileri var. Ee, Türkçe'de okumanın tarihi, Palmiyelerin Altında Stevenson adlı kitapları da var. Gianni Guadaluppi de İtalyan bir tarihçi, editör ve kitap koleksiyoncusu. Yani bu hayali yerler sözlüğü ıı, kitabını yazabilecek iki insan varsa onlar da bu ikisidir diye düşünüyorum. Manguel'in bu kitaba hayali yerleri nasıl seçtiklerini anlatan bir kısa röportajını da Twitter'dan paylaşacağım. Ee, kitaptan birkaç yere gidelim birlikte istiyorum Bu yerler insan ruhunun Zaaf, güçlülük ve kaçış noktalarını Güzel yansıtıyor Ama müzik arasından sonra Sveçli Klarnetçi Martin Frost ve Verbiye Festivali Oda Orkestrası'ndan dinledik. Canlı bir yayın kaydıydı. 2010'daki Verbiye Festivali'nden. Ee, beste Geora aitmana aitti. Let's Be Happy ama e, genç, 1970 doğumlu, e, yeni parlak, e, umut vaat eden e, müzikisyenlerden Klarnetçi Martin Frost çaldı. E, Babileri Adası'na gelelim şimdi. Doğu Çin denizindeki bir ada, Babileri Adası. Bir savaş sonucunda kadınlar buranın yönetimini ele geçirmişler. Ee, kraliçe 1. Ayginu bu savaşı aciz kocasına ve onun ordusuna karşı açmış. Savaşta en genç ve güzel kızları e, en ön saflara yerleştirdiği için kraliçe zaferi anında kazanmış. Erkekler kızların cazibesine karşı koyamamışlar ve savaş kan dökülmeden sona ermiş. Savaşma seviş kelimenin tam anlamıyla bu olsa gerek. Başka bir yer Babil Kütüphanesi. Borges'ten bahsedince bundan bahsetmemek olmaz. Burası kitaplarca baştan çıkarılmaya hazır. Sizler ve benim gibi insanlar için çok iştah açıcı bir yer. Biraz oraya bakalım. Babil yeri bilinmeyen kitaplığıyla ünlü bir şehir. Kimilerinin evren dediği bu kitaplık sayısı belirsiz ve belki de sonsuz sayıda dehlizden oluşuyor. Birbirinden devasa hava bacalarıyla ayrılan bu dehlizler çok alçak parmaklıklarla çevrili. Altıgenlerin herhangi birinden bakıldığında üst ve alt katlar sonsuza doğru uzanıyor. Dehlizlerin tanzimi hep aynı. İkisi dışında bütün kenarlar boyunca her kenarda beş uzun raf olmak üzere 20 raf uzanıyor. Yerden tavana varan yükseklikleri normal bir kitaplığinkinden azıcık fazla. Boş kenarlardan biri dar bir koridora uzanıyor. Bu koridor da ilkinin eşi olan başka bir dehlize açılıyor. Koridorun sağında ve solunda iki tane küçücük oda bulunuyor. Biri ayakta duyarak uyumak için, diğeri ise bir tuvalet. Dekor sarmal bir merdiven bir bir ayna ile tamamlanıyor. İnsanlar bu aynadan yola çıkarak kitaplığın sonsuz olmadığı sonucuna varmışlar. Gerçekten sonsuz olsa niye böyle yanıltı üstüne kurulu bir çoğaltmaya gerek olsun ki diye düşünmüşler. Her rafta birbiriyle aynı biçimde 410 sayfalık 35 kitap bulunuyor. Her sayfada 40 satır, her satırda ise 80 siyah harf var. Toplam 25 ortografik sembol bulunduğu ve kitaplık sonsuz olduğu için herhangi bir dilde söylenebilecek her şeyin burada bir sayfada mutlaka yazılı olduğu söyleniyor. Geleceğin son derece ayrıntılı tarihi, başmeleklerin otobiyografileri, kitaplığın güvenilir bir kataloğu, binlerce sahte katalog, herkesin ölümünün gerçek öyküsü, her kitabın bütün dillere çevirileri. Nesillerdir kütüphaneciler kitabı bulmak için bu kitaplıkta gezinip duruyorlar. E, Borges'i çok andık başka bir programda sadece ondan bahsederiz ama Babil Kütüphanesi de tam kaybolmalık değil mi? E, ama ondan bahsedince yine hayali yerler sözlüğündeki şuradan bahsetmemek olmaz. Atık Kağıt Ülkesi. Atık Kağıt Ülkesi şimdiye kadar yayınlanmış olan bütün aptalca kitapların e, bir kış ormanındaki yapraklar gibi yığınlar halinde yerde yattığı nerede olduğu belirsiz bir ülke. Ülke halkı kötü kitaplardan daha kötü kitaplar yapabilmek için bu yığınları kazıp eşeler ve sonradan satacakları tozu ayırabilmek için zırvaları harman gibi savurur. Ee, özellikle çocuk kitapları ile modern romantik kurmacada uzmanlaşanlar bu ticaretten hali iyi para kazanırlar. Ee, burası da Charles Kingsley'nin Water Babies adlı kitabında yer alan bir mekanmış. E, koca Babil'in bir de karşıt dünyası bir atık kağıt ülkesi olacak tabi, değil mi? E, i̇lginç yerlerden biri de Filozoflar Adası. E, Tierra del Fuego yakınlarındaki birkaç yüksek adadan biri bu Filozoflar Adası. E, adanın hayret uyandıracak bir mimarisi var. Filozoflar genellikle çok süslü olan çatıdaki yatay direk ile başlayarak e, sistemler denen muazzam binalar inşa ediyorlar. Ancak Çatıdan başlıyorlar ve temelin atılmasını beklerken bina çoğu kez yıkılıyor, mimarı da öldürülüyor. E, filozoflar acayip işlerle zaman harcıyorlar. Burası da ona göre bir ada. Havayı tartmak, iki su damlasını karşılaştırmak ve tanımlar bulmaya çalışmak. Yani bir sözcüğün yerine aynı anlama gelen birkaç başka sözcük koymaya çalışmak. Filozoflar da hep karla kaplı, yollarda sorunlu. İnsan yolunu kaybet, insanın yolunu kaybetmesi işten bile değil. Abbe, Pierre, François, Guillaume de Fontaine'in Yeni Gülüver, Kaptan Gülüver'in oğlu, Jean Gülüver'in Seyahatleri e, kitabında bu filozoflar adası da. Kitabın yayın tarihi 1730. Başka ilginç bir yere gidelim şimdi birlikte. Donmuş Sözcükler Denizi. Donmuş Sözcükler Denizi, kuzeyin donmuş denizinin sınırında bulunur. Kış mevsiminde buradaki tüm sesler ve sözcükler donar. Baharın ılıman havası geldiğinde çözülmeye başlarlar ve rahatlıkla duyulabilirler. Seyyahlar çeşitli renklerden oluşan kristalize şekerlemelere benzeyen donmuş sözcükleri toplayabilirler. Bu denizi yazın geçen Pantagruel isimli biri, Arimaspeyalılar ile bulut binicileri arasındaki bir savaşın gürültülerini duymuştur. Savaş bir önceki kışın başında yapılmıştır. Pantagruel deyince tahmin ettiniz François Rabelais'in 1532 Tarihli Pantagrel kitabından bu donmuş sözcükler denizi de sözcüklerin havada donarak daha sonra şekerleme şeklinde elimize gelebilmeleri fikri çok güzel geldi mesela bana. Başka bir yer Abaton. A eki eski Yunanca'da olumsuzluk eki Baton'da gitmek demek ve burası da yeri hep değişen bir kent. Yani aslında... ...gidilemeyen bir kent, erişilemez olmadığı halde hiç kimse oraya varamamış şimdiye kadar. Abaton'a doğru yola çıkan ziyaretçilerin kenti bir kerecik olsun görmeden yıllarca dolaştıklarını herkes biliyor. Ancak bazı seyyahlar özellikle akşam alacasında onun ufkun biraz üstünde yükseldiğini görür gibi olmuş. Bu görüntü kimin çok sevindirirken kimi de belli bir neden olmaksızın büyük bir kedere kapılmış... Abato'nun içi hiç tarif edilememiş ama surlarıyla kulelerin açık mavi ya da beyaz ya da başka seyyahlara göre alev kırmızısı olduğu söylenmiş. İskoçya'da Glasgow'dan Trun'a doğru seyahat ederken Abato'nun ana hatlarını görmüş olan Sir Thomas duvarları sarımsı olarak tanımlamış ve kentin kapılarının ardından arp sesini andıran bir müzik geldiğini söylemiş ki bu da pek mümkün görünmüyor. Bu da Sir Thomas Balfinch'in My Heart in the Highlands e, adlı 1892 tarihli kitabındaki hiç gidilemeyen yer ve herkesçe de başka tarif edilen yer. E, burası herkesin birçok insanın olduğu yerde değil de orada olmayı düşlediği o yer olmasın. Bence öyle olabilir. E, şimdi asla buraya varamazsın ülkesinden hmm, bahsedeceğim. Asla buraya varamazsın ülkeste. Bir ormanla sarılı, yeri belirsiz küçük bir ülke. Tuhaf bir çayırlıktan birkaç meşe kestane ve palmiye ağacının bulunduğu bir açıklığa varılıyor. Bunun da ötesinde mavi bir deniz ve kara bir toprak parçasında büyümüş bir elma bahçesi uzanıyor. Ülkeyi boydan boya aşan küçük bir dere var ve ufkun ötesinden denize dökülüyor. Kuzeydeki küçük bir koya su zambakları ve nilüferler serpiştirilmiş. Koyu çevreleyen Hindistan cevizi ve portakal ağaçlarının üzerinde de koca bir şato yükseliyor. Ormanın diğer yanında ise asla buraya varamazsın ülkesinin görülebileceği küçük bir köy var. Gerçi ülke fiilen ziyaret edilemiyor ama bazen sevilen bir şeyin canlı anısı sayesinde görülebiliyor. Bir çocuk kitabı, bir güncedeki kurutulmuş çiçekler... ...başka birinin odasının perdeleri arasından görülen bir elma ağacı dalı gibi. E, bu da André Dottel'in ''Asla Buraya Varamazsın Ülkesi'' adlı kitabındaki e, hayali yer. Abaton'un aksine bu herkesin birçok kez gittiği e, bir yer mesela. Hepimiz bir zaman gitmişizdir. Bir çocuk kitabının perdelerin arasından görülen bir ağacın bizi götürüverdiği... E, ...aslında zaten kendi zihnimizde duran bir yer her zaman vardır. Şimdi kapatırken bugünkü programı yine Martin Frost'ten dinleyeceğiz. Klarnetçi Martin Frost, Norveç Oda Orkestrası ile birlikte hem onu yönetecek ve hem kendisi çalacak. Brahms'ın Macar danslarından bir numaralı çalacak. alacak. Yazarlar o tarif edilemezse yiyeceğini yaratan yerleri almışlar. Öyle diyorlar ayarlı yerler sözcüğüne. Bizim de şimdi o tarif edilemez heyecanı ara sıra hissedeceğimiz bir hafta olmasını diliyorum. Hoşçakalın.